25. bölüm. Hattaba göre Zeyt 7 dayaktan sonra akıllanmalıydı. Heyhat ki yine o eski havadan üflüyordu. Bir İbrahim dini tuturmuştu. Orada burada oturuyor, İbrahim'in dininden bahsediyor, putların taşlardan ibaret olduğunu açıkça söylüyordu. Hattab, onun ikinci bir terbiyeye muhtaç olduğu kanaatine varmıştı. Kendisi güçlü kuvvetliydi. Çınar dalı gibi bir delikanlı olan oğlu Ömer'i bile evire çevire dövdü oluyordu. Ancak Ömer dayak yerken babasına duyduğu hürmet sebebiyle mi el kaldırmıyordu yoksa güç yetiremeyeceğini bildiğinden mi? Gerçekten de güçlü kuvvetli, kuvvetinden daha çok cesaretli olan hatta Zeyd'i tekrar önüne aldı. İkinci bir defa daha dövdü. Bu dayağı tehditlerin çevirdiği bir nasihat takip etti. Bu da olmayınca tekrar dayak yedi Zeyd. Ve artık Mekke toprağına ayak basmayacaksın. Çünkü adam olmayacağın belli oldu. Sözleriyle kovuldu. İşin ucunda ölüm vardı. Bu sebeple Zeyd vatanından ayrıldı. Ancak Mekke'den uzaklaşmayı hiç düşünmüyordu. Mekke yakınında mağaralarda yatıp kalkıyor, ara sıra gözlerinden dökülen yaşların eşlik ettiği yanık beyitler söylüyordu. Dünyada tek arzusunun gönderilecek son peygambere kavuşabilmek, onun ayaklarının tozlarını gözlerine sürme niyetiyle çekmek olduğunu semalara baka baka tekrarlıyordu. Mekke'ye gençlerinden bir grup meydana getirmiş, Zeyd'i her gördükleri yerde taşlamaya memur etmişti. Zeyd, bir haber alabilirim ümidiyle, her gelişinde bu ipsizleri karşısında buluyor, onların taşlarına hedef oluyordu. Birkaç defa denedi bunu. Her birinde karşısına onlar çıktılar, dövdüler, ve kovuldular. Zeyd tekrar Şam taraflarına yöneldi ve dilinde şu beyitler vardı. Olaylar akıl sözgeçinden geçirildiği takdirde ben bir Allah'a mı yoksa bir tane ilaha mı kul olurum? Ben Lat'ı da Uzay'da terk etmiş bulunuyorum. Cesaret ve sabır sahibi kişi işte asıl bunu yapmalıdır. Ben ne Uzay'ı ilah kabul ederim ne de onun iki kızını. Ve ne de beni Amr'ın bu iki putunu ziyarete giderim. Bizim bir Rabbimiz vardır ki ona inanıyorum. Çünkü aklım yürümektedir. Oralarda artık yeni bir din aramaniyetinde değildi. Sadece içinde yanan ateşi hafifletmek istiyordu. Görüştüğü bir rahip, ''Nereden geliyorsun ey deveci?'' dedi. ''İbrahim oğulları yurdundan.'' ''Peki maksadın nedir?'' ''Gerçek dini aramaktayım.'' ''O halde sen yurduna dön.'' ''O dini getirecek olan peygamber ya çıktı ya da hemen çıkmak üzeredir.'' Zeyt hemen döndü. Ne olursa olsun Mekke'ye girecekti. İçinde büyük bir heyecan vardı. Attığı her adım onu harem sahasına yaklaştırıyordu. Ama... Arzı lahm denilen yere geldiği zaman alnına soğuk terler bir iki verdi. Etrafını tanımadığı kimseler çevirmişti. Bunlar ihtimal ki soyguncuydu. Zeydi de tanımıyorlardı. Zeyt onlardan kurtulabilmek için her şeyini vermeye razıydı. Fakat adamların onu bırakmayan niyetleri yoktu. Elinde bulunan birkaç kuruş dünyanın ötesinde neler istemiyorlardı ki? En sonunda Zeyt indirilen bir darbeyle Dünyadan ebediyen ayrıldı. Bu sırada Kureyş, Harıl harıl Kabe'nin tamiriyle meşguldu. Onun ölümüne ağlayanlar arasında, Varaka bin Neffel de vardı. Ardından şu beyitleri söyledi. Ey Amr'ın oğlu, Doğru yolu buldun, Temiz bir hayat yaşadın. Kızgın ateşlerin bulunduğu cehennemden uzak kaldın. Bu netice senin bir olan ve dengi bulunmayan Allah'a inanman ve manasız putları olduğu gibi terk etmen sebebiyledir. Bazen insan yerin yetmiş kat altında bir vadide olsa bile Rabbinin rahmeti ona yetişiverir.'' Ticar Harbi'nin kahramanlarından diye bildiğimiz Ümeyyeoğlu Harp, bir yolculuk esnasında ölmüş, yol arkadaşları onu öldüğü yerde gömmüşlerdi. Mekke'ye geldikleri zaman onun öldüğünü haber verdiler. Bu acı haberi alanlar onun kabrinin nerede olduğunu sorduklarında, içlerinde şiire kabiletli biri şu beyitlerle cevap verdi. Ve kabri harbin bir mekain kabr, ve leyse kurbe kabri harbin kavr, Harbin mezarı ıssız bir çöldedir. Onun mezarının yanında bir başka mezar bile yoktur. Böyle tarif etmeye mecburdular. Çünkü tekrar gitseler yerini kendileri de bulamayacaklardı. Artık Emevilerin reisi Harbin oğlu Ebu Süfyan olmuştu. Mekke'de ismi sayılabilecek ilk 10 kişiden biri Ebu Süfyan olabilirdi. Kabe'nin yapımını takip eden günlerde Sakif kabilesinin meşhur şairi Ümeyye bin Ebi Salt, Ebu Süfyan'la birlikte Şam yolundaydı. Bir Hristiyan köyünde mola vermişlerdi. Köyden gelen birkaç kişi, ünlü şair Ümeyye bin Ebi Salta hürmette bulunmuş, hediyeler vermişlerdi. Bu arada kendisini de davet ettiler. Ümeyye onlarla birlikte gitti ve bir zaman orada kaldı. Ümeyye gittiği yerden döndü, elbisesini çıkardı. Siyah bir elbise giydi Ebu Süfyan'a. ''Hristiyan bilginlerinden biriyle görüşmek ister misin?'' dedi. Ebu Süfyan tereddüt etmeden ''Hayır'' dedi. Neden? Çünkü hoşlandığım bir şeyi söylese ona itimat etmeyeceğim. Hoşuma gitmeyen bir şeyi söylese kızacağım. Ümeyye yalnız başına gitti. Tekrar geldiği zaman gecenin bir kısmı geçmişti. Gelişi güzel serildi ve yattı. Sabah olmuş hala Ümeyye'yi uyku tutmamıştı. Yüzü üzüntülü olduğunu anlatıyordu. O konuşmuyor, Ebu da bir şey söylemiyordu. Nihayet Ümeyye sessizliği pozdu. Yola çıkmayalım mı? Arzu edersen çıkabiliriz. Ve yolculuk başladı. İki gece yol gidildi. Ümeyye hala konuşmuyor, devamlı düşünüyor. Üçüncü gece, ''Konuşsana ey Ebu Süfyan, dedi. ''Sen konuşacak mısın Ümeyye?'' ''Balahi yanına girdiğin o arkadaşından sonra'' diline kilit vuruldu sanıyordum hiç seni o suratında görmüş değildim anlatır mısın neler olduğunu bana olan bir şey yok ben sadece o büyük dönüşten korkuyorum hangi büyük dönüşten öldükten sonrakini diyorum <gülüyor> öldükten sonra tekrar dirilme konusunda sen ciddi misin evet vallahi öleceğim sonra tekrar diriltileceğim benim vereceğim emniyete razı olsan iyi edersin. nedir o emniyet ''Öldükten sonra bir daha asla dirilmeyecek ve hesaba çekilmeyeceksin. Bundan emin olabilirsin.'' Ümeyye acı acı güldü. ''Eğlenme benimle Ebu Süfyan. Yemin ederim ki herkese öldükten sonra tekrar hayat verilecektir. Hesap görülecek ve sonunda da insanların bir kısmı cennete diğer kısmı cehenneme girecektir.'' Ebu Süfyan alaylı bir ifadeyle sordu. Senin bilgin arkadaşa göre sen cennette mi yoksa cehennemde mi yer alıyorsun? Buna dair ne arkadaşımın bir bilgisi var ne de benim. Konuşma burada bitti. Ümeyye Ebu Süfyan'ın vurdum duymaz haline karşı üzgün, o da Ümeyye'nin dut yemiş bülbül gibi susmasına, bıyık altından güler bir halde bir zaman yol aldılar. Şam'dan dönüşte yine bir köye uğradılar. Ümeyye yine dertli döndü oradan. Ebu Süfyan artık onun derdini biliyor, büyük dönüş hikayesini tutturacak diye de bir şey sormuyordu. Sessizliği yine Ümeyye pozdu. Ne dersin ya Ebu Süfyan? Şöyle bir ön tarafa geçsek. Ön tarafa geçtiler. Konuşsana ey Ebu Süfyan! Ne konuşayım? Senin eski hikayeden mi? Utbe bin Rebiya'yı anlat. Zulümden, haksızlıktan kaçınan bir kişi midir? Evet, vallahi dediğin gibidir. Akrabaların hukukunu gözetir, akrabalığa riayet eder mi? Evet, Rebiya'nın oğlu cidden öyledir. Anası babası yoluyla şerefli bir soya sahip midir? Evet, öyledir. Kureyş içinde ondan şerefli olan bir kimse biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Fakir ve muhtaç bir kişi midir? Hayır. Geniş bir serveti vardır. Yaşını biliyor musun? Epeyce ileridir. Bu kadar soru ve cevaptan sonra Ümeyye mırıldandı. Mal ve yaş. İşte Ubey için iki büyük kusur. Ebu Süfyan dayanamadı. Halt etmişsin. Hiç de öyle değil. Malvayaş ve yaş, sadece şeref getirmiştir. Ümeyye Ebu Süfyan'ın sözdü. Ben sözümü bilerek söylüyorum. Doğru söz benim söylediğim sözdür. Senin dilinin altında bir bakla var Ümeyye. Hadi güzel canlat ne söylemek istediğini. Ümeyye itiraz etti. Hayır. İleride olacak hadiseler sana benim söyleyeceklerimi hatırlatacaktır. O zaman söylediklerimi düşün. Canım bir şey söylemedin ki. Beni düşünceli gördüğün zaman görüştüğüm alime beklenen peygamberden bahsetmesini rica ettim. Aramızda şu konuşma geçti. O, Arap milletinden bir adamdır. Canım Arap olacağını ben de biliyorum. Hangi Araplardan? Arapların hac etmek üzere gidip ziyaret ettiği bir beytin bulunduğu yerden. Evet, bizde de Taif şehrinde Arapların ziyaret ettikleri bir beyt vardır. O, Kureyş kabilesindendir. Buraya kadar olanları anlatan Ümeyye sözlerine şöyle devam etti. ''Tepemden kaynar su döküldü sandım. Ömrümde bu derece sarsılmamıştım. Dünya ve ahiret saadetini elimden kaçırdığıma kesin olarak inanmıştım. Çünkü bu son peygamberin bana verileceği konusunda oldukça ümitliydim.'' Dedim ki ''Peki anlat, bu peygamber nasıl olacaktır ve kimdir?'' Orta yaşlarına ulaştığı zaman, Peygamberliğin verileceği bir insandır. Zulmetmekten, haksızlıktan sakınır. Akrabalık haklarını gözetir. Gözetilmesini tavsiye eder. Fakirdir. Ana baba tarafından şerefli bir soya sahiptir. Halk arasında bir seviyesi vardır. Yardımcısı çoğu zaman meleklerdir. Ümeyye senin bu dediklerin batıl. Uydurma hikayelerdir. Eğer Allah bir peygamber gönderecekse hiç şüphe etme. Yaşlı ve şerefli olanı seçer. Kukas, Arapların uzun yıllardan beri devam edip gelen panayır yeriydi. Orada alışverişin her çeşidine rastlamak mümkündü. Uzak yerlerden, çölleri aşıp gelen kervanlar, Şam'dan Yemen'e kadar pek çok şehrin ve kasabanın mahsulatını, mamulatını orada bir araya getiriyordu. Şam-Yemen arasında uzanan yüzlerce kilometrelik uzun mesafe, Ukaz'dan daha geniş bir pazarı tanımıyordu. Bu kadar kalabalık, müşterisi bu kadar çok çeşitli bir pazarı, yüzyıllar boyunca Arap milleti bilmiyordu. Bir tarafta yiyecek ve giyecekler, Diğer tarafta kadınlı erkekli ve çocuk esirler ve köleler alıcılarını bekliyordu. Diğer tarafta hayvan pazarları vardı. Bu arada her tarafta kazanlar yanıyor, gelene gidene yemekler ikram ediliyordu. Hususi olarak vazife verilen kişiler. Yiyeceği olmayanlar, yatacak yeri olmayanlar, borcuna yetecek parası olmayanlar buraya gelsin. Düşmanlarından korkanlar buraya Hürriyetini kurtaracak para bulamayanlar, buraya filan zatın yanına gelsin diye bağırıyorlardı. Şairler şiirlerini okuyor, hatipler yüksek yere veya bir devenin üzerine çıkmış konuşma yapıyorlardı. Hatice'nin mallarını pazara getirmiş olan Büyük Emin, Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah da bu sene Ukas ayrında bulunuyordu. Meydanda kırmızı bir deve üzerinde halka hitap eden bir ihtiyarın sözlerini sonuna kadar dikkatle dinledi. İhad kabilesinden meşhur Kus bin Sait'ti. Arap kabileler arasında güzel konuşmasıyla ün yapmıştı. İhtiyar, Arap edebiyatı için güzel bir örnek teşkil eden konuşmasına... Şöyle başladı. Ey insanlar! Dinleyin ve belleyin. Bir şey öğrendiğiniz zaman ondan faydalanın. Hiç şüphe etmeyin ki yaşayan ölür. Ölen geçip gider. Gelecek olan neyse o gelir. Yağmur ve bitki. Yiyecek ve azık. Babalar ve analar. Topluluklar ve dağınık halde olanlar. İbret verici deliller. Sonra yine deliller. ''Gökte haber var, yerde ibret. Karanlık gece. Burçlarıyla birlikte gök, badileriyle birlikte dünya, dalgalarıyla denizler. Bana ne oluyor? İnsanların gittiğini görüyorum. Halbuki bu adamlar bir daha dönmüyorlar. Orada kalmaya razı oldular da mı kaldılar? Yoksa bırakıldılar da uykuya mı daldılar?'' Kus gerçek bir yeminle, doğruluktan ayrılmayan, günahla ilgisi olmayan bir yeminle yemin ederim ki Allah'ın bir dini vardır ve o din şu dininizden daha sevimlidir. Bir peygamberi vardır ki zamanı gelmiş, gölgesi üzerinize düşmüştür. Ona yetişen ve iman edene, onun tarafından hidayete kavuşturulana ne mutlu! Ona karşı çıkan ve isyan edene de yazıklar olsun. Gaflete düşenler, Geçmiş asırlar ve o asırlarda yaşayan ümmetler, Helak olmuşlardır. Ey İyad topluluğu! Hani nerede analar, babalar, dedeler, Nerede şiddet saçan firavunlar, Nerede sağlam sağlam bina yapan, Süsleyip yaldızlatanlar? Hani nerede, evlat nerede, Azıp kuduran, Toplayıp yan ve ben sizin en büyük Rabbinizim diyen Nemrut nerede? Hani? Onlar sizden daha zengin, daha uzun ömürlü değil miydiler? Dünya değirmeni onları göğsünde öğüttü, karşı durulmaz baskısı altında parçaladı. İşte onların çürümüş haldeki kemikleri, boş ve ıssız kalan evleri ki şimdi oraları uluyan kurtlar şenlendirmekte. Hayır, iş sizin bildiğiniz gibi değildir bir tek Allah vardır. İbadete layık olan O'dur. Doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Geçen ümmetlerde bizim için ibret bakacak misaller vardır. Ölüme giden ve dönüşü olmayan yollar gördüğüm, kamimin küçük büyük hep bu yollara koyulduğuna müşahede ettiğim, gidenin geri dönmediğini ve kalanın da baki olmadığını farz ettiğim zaman kesin olarak inandım ki, İnsanların başına gelen ölüm beni de bulacaktır. Kuz bin Said'e sözlerini böyle bitirdi. Garip olan şu ki Allah'ın bir peygamberi vardır. Zamanı pek yakındır derken kendini dinleyenler arasında o şanlı nebinin o alemlere rahmet olacak Büyük Resul'ün de bulunduğundan herkes gibi kendisi de habersizdi. Hatta birkaç yıl içinde vazife alması ezili takdir geriye olan büyük peygamber bile. Bu panayırda 36-38 yaşlarında olan El-Emin, Kus bin dile getirdiği hakikatleri zaman zaman düşünmüştü. İnsanlar gerçek manasıyla bir bataklığın içine gömülmüşlerdi. Gittikçe batmaktaydılar. Bu acı hayatın bütün düzeni kendi varlığından bile habersiz, cansız taşların ibadete layık birer mabut olduğu inancına kalbinde yer vermekteydi. En küçük sebep bir anda büyütülerek kavga çıkartılabiliyor. Hatta bir insanın hayatına mal olabiliyordu. Küçücük yaşta canlı canlı kumlara gömülen kız çocukları vardı. Gittikçe de yayılmak üzereydi. Şarap her meclisin en başta gelen ve vazgeçilmez içkisiydi. İçmeyenler parmakla gösterilecek derecede azdı. Allah'ın birçok faydalar yarattığı güzel hurmalar, üzümler önce leş haline getiriliyor, sonra içiliyor. Bu defada içenler leş gibi oluyordu. İnsanlar Hayvanlar gibi pazarlarda satılıyor. Daha sonra alanlar tarafından yine hayvanlar gibi kullanılıyorlardı. Bu zavallı kölelerin de kendileri gibi birer insan oldukları düşünülmüyordu. Sağda solda bazı kıpırdanışlar vardı. Fakat bunlar halkın derdine derman olacak durumda değildi. Bir hatem tayinin şan ve şeref davasıyla dillere destan olacak derecede cömert oluşu, bir Zeyt bin Amr'ın öldürülmek istenen çocuklardan bir ikisine sahip çıkarak kurtarması, bir Ebu Bekir'in insan haysiyetine yakışmıyor diyerek puta tapmaması, şarap içmemesi ve zinadan uzak durması, bir Kus bin uzakta gelmesi pek yakın olan bir peygamberden bahsetmesi. Evet bunlar yetmiyordu. Bunlar akıp giden coşkun bir nehrin üzerinde bulunan köpüklerden ibaretti. Bütün şiddetiyle kudurmuş gibi akan bu sefalet ırmağının önü, muazzam bir setle kapatılmalı, durdurulmalı. Onda bulunan ve rastladığını deviren enerji belli bir düzene konularak insanlığın hizmetine sunulmalıydı. Bu da Allah'ın yardımına mazhar olmuş bir peygamberin yapabileceği bir işti. Muhammed el-Emin hayatının 39 yılını ve 6 ayını geride bırakmıştı. Oldukça sarsıntılı bir hayatın dalgalar arasında bu güne ulaşmıştı. Doğmadan babasını, 6 yaşta annesini, 8'indeyken dedesini kaybetmenin üzüntüsünü duymuş. Ebu Talib'in evinde 25 yaşına kadar fakir bir hayat sürmüş. Daha sonra Hatice ile evlenerek onun geniş servetini idare etmişti. Okuma yazma bilmiyordu. Bu konuda hiç kimseden ders almamıştı. İyi bir terbiye görmesi için hiç kimsenin yanına gönderilmemişti. Ancak buna lüzum da yoktu, imkanda. Çünkü her haliyle gıptaya değer bir edep örneği olarak yetişmişti. Hiç kimsenin ona edep muallimi olması düşünülemezdi etrafında onun her halini göz önünde bulunduran, önüne gelene bir lakaptakan halk, uzun tecrübeler sonunda ona da ''El Emin'' lakabını uygun bulmuşlardı. Ona ''El Emin'' denmesi üzerinden nice nice yıl geçti. Hiç kimse onun bu lakaba layık olmadığını görmedi. Düşünmedi. Bu lakabı ona verirken ''Düşünmemişiz, yanılmışız'' demedi. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 25. bölümünü dinlediniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz.